Nuh Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla kendilerine elem verici bir azap gelmeden önce kavmini uyarsın diye Nuh'u kendi kavmine elçi olarak göndermiştik de şöyle demişti. Ey kavmim ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı takvalı olun ve bana itaat edin ki böylece Allah da günahlarınızı bağışlasın. Ve sizi belirli bir süreye kadar erteleyip yaşatsın. Allah'ın belirlediği süresi gelince o artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle devam etmişti. ''Rabbim, doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ancak benim davetim sadece kaçmalarını arttırdı. Sen onları bağışlayasın diye onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler.'' Ve kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerini açıktan davet ettim. Ardından onlara hem açıktan ilan ettim, hem de gizli gizli söyledim. Onlara dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır. Af dileyin ki üzerinize göğü bol bol göndersin. Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltsın. Size bahçeler versin. Sizin için ırmaklar yapsın, akıtsın. Size ne oluyor ki? Sizi aşama aşama yaratmış olan Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka birbiriyle uyumlu nasıl yaratmıştır? Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir kandil yapmıştır. Allah sizi de yerden bitki bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi oraya döndürecek ve sizi yeniden oradan çıkaracaktır. Ondan geniş yollar edinesiniz diye Allah yeryüzünü sizin için yaymıştır. Söylediklerini dinlememeleri üzerine Nuh şöyle demişti. Rabbim, doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendi kaybını arttırmaktan başka bir işe yaramayan kimseye uydular. Çok büyük tuzaklar da kurdular. Kavmi ise şöyle demişti. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Vedi, süva'ı, yavusu, ya'uku, ''Ve nesri terk etmeyin.'' Böylece onlar elbette çoklarını saptırdılar. Bunun üzerine Nuh, ''Rabbim sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır.'' diye dua etmişti. Onlar günahları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. O zaman Allah'ın peşi sıra hiçbir yardımcı da bulamadılar. Nuh demişti ki, ''Rabbim o kafirlerden kimseyi yeryüzünde bırakma.''